Açlıktan kırılacağız. Bölüm 4 Devam Fırsatı edelim. konuşmak, yani fırsatı verdiğiniz için, yani ben Açık Radyo'da mümkün Hı. olduğu oranda Bek çok programımızda konuşuluyor ama bunun artık başka bir şey konuşulmasına izin veremeyecek kadar vahim bir hal aldığını, yani Hı. o... Amazon'da kalan, Amazon'da olan hiçbir şey Amazon'a kalmıyor. Evet. Kuzey Kutbu'nda olan hiçbir şey de Kuzey Kutbu'nda kalmıyor. Şimdi ben de onu soracaktım. Mesela canım bana ne iklim, e, iklimlerin değişmesinden ya da küresel ısınmadan ya da yanan orman benim hayatımı ne ilgilendiriyor ki ben buradaki günlük hayatıma bakarım, yaşama bakarım, işsizliğe bakarım. E, belki bunu söyleyebilirsiniz. Yani sıradan bir vatandaşın, çok da şöyle duyup geçtiği haberlerde belki de çok sıkıcı bulduğu, ilgilenmediği bile bir konu olan bu iklim meselesi neden aslında hepimizin hayatının ortasında olmak zorunda? Hepimizi nasıl etkiliyor? Yani saymakla bitmez ama yani en önemlilerinden bir tanesi bir kere e, gıda, gıda sorunu olacak. Beslenme aç kalacağız. Düpe Açlıktan kırılacağız. Çünkü mesela e, gayet bilimsel yeni raporlar artık ben bile çok takip etmeye çalıştığım halde yetişemez hale geldim. Yani Oğanüstü sayıda şey çıkıyor. E, rapor ve yeni şey. Ve hatta yeni bir kitap çıktı. E, çok yakından takip ettiğim iklim bilimcilerin de hazırladığı e, şey e, e, daha önceki tahminlerin çok daha üstüne. Çünkü yetersiz kaldığı işte denizlerin okyanusların ısınması mesela Üzerine açık kova sistemiyle yapılan şeyler yetmedi ve 1990'lardan itibaren yeni daha çok daha güvenilir şeyler yapmaya başladık. Şamandıralar kullanmaya. Ama gördük ki okyanusların şeyi sandığımızın çok ötesinde. Yani bütün dünyanın büyük şehirlerinin sular altında kalması kesinlikle söz konusu. New York dahil. Yani, Bu bir böyle bir science fiction bir film değil ya da böyle e, a, hadi canım olur mu diyeceğimiz bir şey değil diyorsunuz. 2100'e kadar yani 100 yılın sonuna kadar biz değil ama çocuklarımızın, yani benim torunumun görmesi ihtimali kuvvetli mesela 2000 doğumlu kendisi. İşte uzun yaşarsa 90'larda filan görebilir, yani küçük torunumun çok daha erken bir yaşta görmesi mümkün. Bunları önlememiz lazım. Hı hı. Ve dolayısıyla da e, yani şehirlerin sular altında kalması, deniz yükselmesine yol açıyor çünkü, e, kara buzullarının hı hı. erimesi ve bu e, sadece mesela bir şehrin e, sular altında kalması gibi bir durum akla getirmesin. Önce mesela bütün altyapı sistemleri, kanalizasyon olmayınca, elektrik sistemi çalışmayınca ne yapacaksınız, bir yerden bir yere nasıl ulaşacaksın? New York, Kesinlikle böyle. Florida böyle Sulu, sular, e, sular altında kalacak. İstanbul, İzmir büyük bütün metropoller için e, bunlar söz konusu. Yani sadece deprem tehlikesi değil üstüne, üstüne değil. böyle bir tehlikede söz konusudur diyorsunuz ve bu ciddidir Ve çok daha kesin. Sonra mesela çok fazla konuşmadığımız bir konu. Bir taraftan orman yangınları ve e, işte e, yangınlar e, ve e, su basmalarıyla ya da tufanlar sizin ifade ettiğiniz gibi uğraşırken mesela Hindistan'da da tam tersi müthiş bir kuraklık, kuraklık, kuraklık nedeniyle göçler var. Bunu görmüyoruz ama şehir nüfusları kadar insanlar bir yerden bir yere göçüyorlar. Çünkü susuzluk ortaya çıktı. Evet, şimdi, şimdi bu da dünyada var. Evet. Bu ama Güneydoğu mesela Çin için ben size çok net yeni yapılmış bir araştırmadan bahsedebilirim. Çin'in kuzey Çin vadisi denen yerde yaklaşık 150 milyon insan yaşıyor ve 2050'ye kadar filan ya yani o kadar uzak değil 30 yıl sonra filan Susuz kalmaları söz 150 milyon insanın susuz kalması. Susuz kalmak demek su içememek değil sadece. yiyecek yetiştirememek. Tarım demek, yapamayacak. Tabii. tabii. Yani e, nereye gidecek? Hastalıklarla, e, hastalıklar e, ortaya evet, çıkmaya evet. başlayacak her şey. E, peki ne olacak yani? Ne olacak? Şimdi e, bir evet. taraftan dünyanın gidişatı konusunda ciddi e, sıkıntı, kriz varken diğer taraftan da umutlandıran bir olay. Özellikle gençler arasında bu evet. iklim aktivistliği. Yani siz bu işi yıllardır tabii ısrarla Türkiye'de hem öncülüğünü yaptınız İster hem Açık Radyo'nun e, genel tutumu programları sizin bireysel çabalarınızla hakikaten zorlan bunu anlatmaya çalıştınız yıllardır ve devam ediyorsunuz. Ama baktığınız zaman dünya genelinde yavaş yavaş genç aktivistler görüyoruz, evet. iklim konferansları görmeye başladık, e, koca koca şirketlere ve devletlere, hükümetlere kafa tutan e, küçücük de olsa oluşumlar evet. görmeye başladık. Evet umutsuzluk ve umut bir arada diyebiliriz aslında. Evet şimdi bir ona geçerken şunu da söyleyeyim. Şu anda şu anda Alaska olduğu gibi yanıyor. Ortalamaların ha, evet, çok üzerinde. Ee, Alaska olduğu gibi Kanarya'da turizm merkezi 9 bin kişi 8 ile 9 bin kişi arasında turistleri saymıyorum. Oranın insanları boşaltılmak zorunda kaldı Avrupa'da. Ve Grönland'da 5,5 milyon hektarlık bir <gülüyor> Buz erimesi. Bu arada Söz Trump, şey. Grönland'ı satın almak istiyordu. Danimarkalıların sinirini bozdu. Ciddiye almıyorum, <gülüyor> alamıyorum. Kimse Öyle almadı herhalde zaten. Şirketini. Ama aslında bir mantığı var. Çünkü petrol, petrol arama, yani sizin başta değindiğiniz mesele. Global şirketlerin bu arsız ve bitmez tükenmez tavırları, işte petrol arama, maden arama, altın arama, doğalgaz doğal arama, Afrika'ya gittiğimizde değerli taş arama, ee, yani bakıp öyle laf olsun diye bakıp geçilemeyecek kadar ciddi bir durum teşkil ediyor evet, herhalde. Bir, bu var. Bir, de, bir de plastik kirlenmesi var. Hı, plastik o dağanüstü bir korkunçlukta yani tasavvur edilemeyecek kadar korkunç bir felakette o. Ve sadece pipetler bir kullanıp atılacak naylon torbalardan ibaret değil. Mikroplastik denen olaylar, dağlı okyanuslar bitmiş durumda. Hakikaten dünyanın en, en, en, üçte ikisini oluşturan ee, okyanuslarda artık balık ve diğer deniz hayvanlarını bulmak giderek zorlaşıyor. Çünkü midelerinden 25 santimlik plastik çıkan tatlı su ve deniz hayvanları var. Ve bu da petrole bağlı. Petrol ve doğalgaz endüstrisinin yan ürünü tabii. Yani yaşayış tarzımızı tamamen yani, e değiştirmemiz gerekiyor. Plastik i̇şte, kullanımını bir kere tamamıyla sonlandırmamız gerekiyor. Asla ama ana sorun tabii fosil yakıtlardan. Yani kömür başta olmak üzere e petrol ve doğalgazı olduğu gibi yerin altında bırakmak. Arkası yerin.